Müzekkin Nüfus, Nefislerin Terbiyesi, Kutbül EŞREF OĞLU Rumi Hazretleri, Uzretin Türleri, Uzlet Rahmani ve Şeytani olmak üzere ikiye ayrılır. Rahmani Uzlette üç kısımdır: Avamın Uzleti, Hassın Uzleti ve Hassül Hassın Uzleti. Önce Rahmani uzleti anlatalım. Halktan uzaklaşmaktaki maksat, nefsin tenha bir yerde hapsedilip, insanların şerrinden emin olmayı istemektir. Niyet bu olursa, insan yalnız başına kalarak, halkın kötülüklerinden emin olabilir. Bu niyetin aksi bir niyetle yapılan uzlet, şeytani olur. Şeytani uzlette, yoldan çıkarılıp sapıklığa düşer, Şeytanın esiri ve cehennemin sakini olursun. Rahmani uzlette, nefs köpeğini halkın arasından uzaklaştırır, onu tenha bir yere bağlarsın. Kötülük arzulayan uğursuz nefsin ciğerini, açlık ve susuzlukla dağılarsın. Rahatı için insanlardan uzaklaşan, insanların kötülük, fitne ve fesadının, bütün vaktini aldığını düşünüp, çıkar hesabıyla halveti tercih edense, şeytani uzlete çekilmiş olur. Böylesi bir uzletin sahipleri, halkın kötülük, kendilerinin ise hayır üzere olduğunu düşünür. Şeytan da böyle büyüklenip kibirlendiği için kovulmuştur. Rahmani uzlet yapan nefsini horlar, halkı izzetli görürken nefsini kınar. Ey uğursuz nefs, seni tenha bir yerde bağlayayım ki kimseye şerrin dokunup zarar vermeyesin. Kimse senden incinmesin der. İsrail oğulları zamanında uzlete çekilmiş birine "Rahip misin?" diye sorarlar. "Ben rahip değilim" der. "Lakin halkı inciten bir köpeğim var. Onu tenha bir yere götürüp bağladım ki kimseyi incitmesin." İnsanlar, kötülüklerinden emin olsunlar. Avamın Rahmani uzleti, yukarıda anlattığımız gibidir. Bir de, Hassın Rahmani uzleti vardır. Bu uzlet, ikinci mertebededir. Bu mertebede bulunanlar, kendilerinden sıyrılıp, dünyevi lezzetleri terk ederler. Hak Teâlâ'dan başka bir şeyi özlemez ve düşünmezler. Hakla buluşma halvetanesinde, bir ölü gibi cansız ve dilsiz olurlar. Hassülhas olanlarsa, Bu mertebenin de ötesinde uzlet yaşarlar. Bu uzleti, Burada anlatmayacağız. İnşallah, Onu çile ve halvet konusunu anlatırken, Ehillerinden gizlemeden konuşacağız. Ey talibim diyerek, Uzlet ve halvet ehli geçinen, Yalancı biçare, Nefsini, Henüz riyadan, makam mevki sevgisinden ve şehvetten vazgeçirmemişsin. Amel ve uzretini ihlasla yapmıyorsun. Avama ayet uzretin şartlarını bile yerine getirmemişsin. Senin has sülhasın uzretini yaptığına dair iddian nerede kaldı? Buna rağmen uzret ve namaz ehliyim diye iddiada bulunuyorsun. Allah ona rahmet eylesin. Yunus Emre Hazretleri şöyle der, ''Kerametim vardır deyu, halka salihlik satarsın. Var nefsini Müslüman eyle, kerametin oldur senin. Hayır, nefsini köpeklik mertebesinden çıkarıp, insanlık mertebesine ulaştıramadın. Üzerinde nefsi emmaren durmaya devam ediyor. Ey biçare! ''Ey edepsiz ve utanmaz, sultanlık iddiasında bulunursun ama basit bir asker bile değilsin. Asker, köpeğini dilediği şekilde gezdirebilirken, nefs köpeğin seni dilediği gibi gezdiriyor.'' ''Ey kardeş, uzletin ne olduğunu ve faydalarını öğrendin. Uzlete riya karışır mı, karışmaz mı?'' Riya durumunda uzlet ne olur? Uzlet nasıl ihlasla yapılır? Riya nedir? Ondan nasıl sakınılır? Şimdi bunların aslını sana bildireyim. Sen de buna göre amel et. Amelini ihlasla yapmayı öğren. Rahmani uzletin birinci faydası amele riyânın karıştırılmamasıdır. Zira riya, şeytani uzlete karışabilir. Rahmani uzlete, riyanın karışmamasının sebebi, ibadetin tenha bir yerde yapılmasıdır. Tenha yerde, görünme ve bilinme olmadığından, riya da olmaz. Uzletten murat, hak değil de halk olursa, nefsi kınamak olmazsa, uzlete çekilenin ibadet ve uzletine, riya karışmış olur.